Nestağfirullah Nesta'izu billah Bismillah Velhamdülillah Vesselamu ala Habibullah Vesselamu aleykum Düşmanlarım bana ne yapabilirler? Ben cennetimi Kalbimde bahçemi göğüsümde taşıyorum. Nereye götürülsem onlar benimle beraberdir. Hapsedilmem halvettir. Memleketimden sürülmem hicrettir. Ve öldürülmemse şehadettir. Marka Değil Kul Vitrin Değil Karakter Vizyon Değil Nihai Amaç Slogan Değil Yeniden Yeniden Yeniden Davayı Yüklenenlerin Dudaklarından Dökülen Sanki Virt Edindikleri Pelesenk Edilmiş Olan Hakikatin Sözcükleriydi Bu Sözcükler Ey delikanlı, kalk ve dertlen diyor sanki. Gaflet uykusundan kurtul. Eyip iken, eyip sultan ol diyor sanki. Dünyayı küçük adımlarımız ile değiştirebiliriz. Belki yirmili yaşlarında bir bin Umeyr olarak. Belki doksanlı yaşlarda bir Ebu Eyyub el-Ensari olarak, Her zorlukta çifte kolaylığın olduğunu bilerek. Ömür kısa, yol uzun, dava yüce. Şahsiyet meselesidir bu dava hayata bakış açısını belirlemeli, peygamberlerin kutlu örnekliğinden ders almalı, Bedir'den feyiz, Uhud'dan nasihat almalı, Fethül Mekke'yi bilemeli, yaratılış amacını unutmadan. Barış hayırdır, hayırlıdır Kur'anî çağrısını daim dilendirerek, kibiri ve gururu, aklı selimini ve vicdanı bertaraf ederek, gafletin mataklığından çıkıp, vahyin aydınlığını seçerek, tek olan Allah'a tek yürümeden, gönlünü verebileceğin kandan değil, Can'dan olabildiklerinle. Ebu Zerce yaşarsın bazen. Kamini terk edersin, aileni terk edersin, toplumunu terk edersin. Her birinin şirk koşmuş olduğu bir iklimde, kendine sahte ilahlar, tavutlar edindiği bir dönemde. Yalnızca ve sadece La ilahe illallah diyerek atomun en küçük süzbesinden galaksilerin en üst noktasına kadar kudret imzasını koymuş yegane Rab Allah'ın kuvvet ve kudretini hissederek yüreğinin delinliklerinde La ilahe illallah dersin. Çevrene baktıkça Acaba yalnız mıyım dersin? İnsanlık tarihinin en hayırlı üç nesline vefalı olmak. Sahabe, tabi'in, tebeut tabi'in. Hayatlarının ilk dönemlerinde, Rab'be doğru giden kutlu yolculukta, Nebi'nin kutlu elini tutarkenki sürece kadar geçen zaman diliminde, bu yalnızlıklarını görürsün. Bu üç nesil, İslam'ın diğer nesillere aktarılmasında, kilit rol oynayan, dinin intikal ve muhafazasında, er oğlu erdik yapan yiğitler, İslam'ın dedikodusunu yapmayan, İslam'ı yaşama ve yaşatma noktasında, Anlayan ve anlatan yiğitler. Evet, nedir İslam'ın dedikodusu? Ben diyorum ki, gıybet etmeyelim. Sen de bir başkasına diyorsun ki, gıybet etmeyelim. O da bir başkasına diyor ki, gıybet etmeyelim. O başkası da bir başkasına diyor ki, gıybet etmeyelim. Sonra, bu güzel, hikmet dolu öğüdün altı burç kalıyor. Hepimiz hakikati söylüyoruz. Yani onun dedikodusunu yapıyoruz. Lakin hayatımızın içerisinde, bunda mazur kalabiliyoruz. Komşusu açken tok yatan bizden değildir diyen peygamberden bahsederken, çevremizde aç komşu olmasın diye, lüks, delüks, ultra-lüks sitelere, özel güvenlikli alanlara kendimizi sözle halvete çekiyoruz. Dilimizde evliya kelamları, gözlerimizde ulema nasarları, adımlarımızda ve yürüyüşümüzde bir müçtehit, bir mücahit edası ve heybeti, hayatın anlamında ise, İslam'ın dedikodusu. Nerede sahabenin erliği, nerede tabi'nin yiğitiliği, nerede tebev tabi'nin fedakarlıkları, gayretleri, azametleri. Selamun Aleyküm derken bile sözcüklerin arasına alacağı cevaba göre menfaatleri sıkıştırmaya çalışan bir algı. Sahabenin derdini anlayabilir mi? Hayır, hayır. Üç beş mi makalesi, birkaç televizyon canlı programı içerisinde, sözleri kesildiği için giriş, gelişme ve sonuç bölümleri dağılmış, tarımar olmuş konuşmacıların, övgü dolu, halbuki sövgü dolu, imana çağırırken bile küfre davet eden, kısıtlı ve kesintili alıntılarıyla sahabeye dil uzatan, Onların ödediği bedelleri hiç küçük gören bir düşünce anlayabilir mi? Ki biz Resulullah aleyhisselam hakkındaki tüm sözlerin değerini biliyoruz. Çünkü insanlığın en hayırlısı ve en güzelidir o. Ve o güzeli ve hayırlıyı bize anlatandır bu eshab ve izinden gidenler. Şimdi peygamber sevgisinin edebiyatını yapanla, bu sevgiyi ve sevdayı ve vefayı yaşayıp özetleyen bir olur mu? Medine'nin bayram yaptığı gün ile, Medine'nin kedere battığı günü, ancak Enes bin Malikler anlayabilir, anlatabilir. Allah Resulü aleyhisselam, Medine'ni Münevvere'ye 25'li yaşlarında genç Mus'ab bin Ümeyri Esad bin Zürare İslam'ı kendilerine anlatacak bir muallim istediği için yanında Doğuştan ama Abdullah bin Ümü Mektum'la beraber Medine'ye göndermişti. Gerçi Medine'de gezdirdiğim kişiler hatırlayacaklar. Güney-Batı kısmında Kubbetül Panoramiye'de Hemen kenarında Rafi bin Malin Yusuf suresini ilk Medine'de açık açık okudu Benüzürek mescidinin olduğu bölgeye rağmen tüm Medine'yi kuşatacak bir muallim terbiyesini satırlardan değil Allah Resulü'nün sadrından, yüreğinden alan kelimeleri yapraklar arasına değil Nebi'nin hayatından alabilecek ve almış olan Allah'ın elçesinin elçesi olan birisini arz etmişler ve Allah Resulü bu yüzden onlara, hitabetin kuvvetiyle değil, yaşamın tesiriyle örneklik gösterecek Mus'ab bin Ümeyr'i, gözleri görmesi de, gönül gözü açık olan i̇bn Mektum'u göndermişti. Mus'ab bin Ümeyr, Medine'de mükri diye anılırdı. İmamlık yapar, namaz kıldırırdı. Resulullah aleyhisselam Medine'ye hicret edip gelmeden önce, Musab bin Umeyr, Müslümanları cuma için toplamak üzere yazı yazıp izin istemişti. Allah Resulü de, salat selam ona olsun, bunu yapmasına cevaben yazdığı yazısında ona bildirmişti. Usaid bin Hudayr, cahili ve İslamiyet devrinde babasından sonra kavminin efendisiydi. Kendilerinde okuma yazma bilme gibi, yiğitlik gibi, iyi ok atma özellikleri gibi vasıflar bulunanlara cahiliye devriminde kamil derlerdi. Yani yiğitlik vasıfları kendisinde toplanmış anlamında. Usaid bin Hudayr da bunların hepsi toplandığı için bu manayla ile anlamlandırılırdı. Esad bin Zürare bir gün Mus'ab bin Umeyr'i yanına alarak Abdüleşel oğullarıyla Zafer oğullarının evlerine doğru götürdü. Esad bin Zürare radıyallahu anh Sa'd bin Muaz'ın halasının oğluydu. Esad bin Zürare ile Mus'ab bin Umeyr Zafer oğullarının bostanlarından birine girdiler. Oradaki Mark diye anılan kuyunun başına oturdular. Medenelilerden Müslüman olan kimseler de onların yanına toplandılar. Sa'd bin Muaz ile Usaid bin Hudayr o zaman Abdüleşhel oğulların kabilesinin efendileri, ulu kişileriydiler. Kavimlerinin dininde ve müşriktiler. Bunlar Es'ad bin Zürare'nin Mus'ab bin Ümer radıyallahu anh'ı oraya getirdiğini ve başına bazı kimselerin toplandığını işitince Sa'ad bin Muaz, Usseyd bin Hudeyre sen işini iyi bilen ve kimsenin yardımına muhtaç olmayan bir adamsın. Zayıflarımızın inançlarını bozmak için beldemize gelmiş olan şu adamların yanına git de, kendilerini azarla ve mahallemize, beldemize gelmekten onları men et. Bilirsin ki, Esad bin Zürare benim akrabam olmasaydı, bu işi kendim yapmaya yeterdim. O halamın oğlu olduğu için, üzerine varmaya hal bulamadım, dedi. Bunun üzerine yiğit delikanlı, Oraların kabadayısı Usaid bin Hudayr, hemen kısa mızrana alıp onlara doğru ilerledi. Esad bin Zürare, onu görünce, Hz. Musab bin Umeyr'e, ''Şu yanına gelen adam, Kaminin efendisi, ulu kişisidir.'' dedi. Hz. Musab bin Umeyr de, ''Oturursa kendisiyle konuşurum.'' dedi. Musaid bin Hudayr sert bakışıyla, itici tiplemesiyle, sövüp sayarak gelip tepelerine dikildi ve sizi bize getiren nedir? Zayıflarımızın inançlarını mı bozacaksınız? Eyasad, sen şu yabancı, kovulmuş adamı zayıflarımızın inançlarını batille bozmak ve onları ona davet etmek için mi getirdin? Senin bundan sonra çevremizde bir daha bir şey yaptığını görmeyeyim ey yabancı. Eğer hayatını size gerekiyorsa, hemen yanımızdan ayrılıp gidiniz, dedi. Musab bin Meir, Esad bin Zürare'nin yanında, onun misafirliğindeydi. Haricen, Allah Resulü'nün temsilcisiydi. Aslında, Hüseyde, laiki veçile karşılık da verebilirdi. Öfke ise öfke, kana kan, dişe diş, hayır, hayır, hayır. Musab bin Meyr, ayağa kalktı. Mütebessim çehresiyle, Hüseyde'nin omuzlarına dokundu. Dostum, dostum dedi. Biraz oturup, ''Söyleyeceklerimi dinlesen, beğenirsen kabul edersin, beğenmezsen, hoşuna gitmezse dinlemekten yüz çevirirsin. Olmaz mı?'' dedi. Allah Resulü kıymetlimiz, biricik rehberimiz, önderimiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'den böyle öğrenmişti çünkü. Ne ifrat, ne tefrit vardı, ne de takiye vardı hayatlarında. Küfrün bataklığından kurtulmuşlardı Mekke'nin karanlığında. O batıratlıkta olanlara karşı o yüzden hissiyatlarının en derinliğinden gelen şefkatle merhametliydiler. Usaid, bu muhteşem tebliğcinin harikulade ahlakı karşısında, dalgalanmanın ardından durulan bir deniz gibi doğru bir söz söyledin yabancı. Evet, sen söyle. Eğer hoşuma giderse, aklıma uyarsa, aklımda bunu tasdik eder, kabul ederse neden olmasın ya da reddederim. Mızrağını yere sapladı. Ustayit bin Hudayir ve sonra oturu verdi onlarla. Saat uzaktan izliyor. Ustayit bin Hudayir radıyallahu an Musab bin Ümeyr radıyallahu anın kendisine İslamiyeti anlatan konuşmalarının sonunda Kur'an-ı Kerimle yaptığı tevliyin peşinden renges oldu benzi attı Allah'ın kitabını okuyarak yüreklerinin ürpereceği vakit gelmedi mi ayetini sanki daha evvelden yüreğinde hissetmiş gibi bu ayet ki onların derilerini ürpertir yüreklerini derinden derine sarsar hakikatince Usayd bin Hudeyr Hz. Mus'ab bin sözlerini ve Kur'an-ı Kerim'i dinlediği zaman Vallahi diyor Es'ad bin Zürare, o daha konuşmadan önce Hüseyin'in yüzünde İslam'ın nurunun parladığını ve yumuşadığını hissettik. Hüseyin bin Udayr, Kur'an-ı Kerim hakkında Ey yabancı! ne kadar güzel bir söz ne kadar yüce bir söz şairlerin şiirlerini bilirim Yemen'in sözlerini Kisra'nın sarayındaki türküleri Şam saraylarında yankılanan ağıtları hikayeleri ben böyle bir sözlüğüm adım ey yabancı bu dine girmek için ne yapmak gerekiyor? Mus'ab bin Umeyr'de sevinç, Es'ad bin Zürare'de sevinç, Gusledip temizlenirsin, bütün vücudunu ve temizlersin. Sonra eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek aklımda hiçbir şüphe kalmayacak gönlümde hiçbir tereddüce yer kalmayacak şekilde şahidi i keder haykırırım ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur aynı samimiyetle şahid-i keder haykırırım ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve elçisidir denileni yaptı et getirdi ve gerimde bir adam var ki onu size yönlendireceğim eğer o size tabi olursa o zaman onun kaminden hiçbir kimse ona muhalefet etmez geri kalmaz o adam saat bin muazdır o da benim gibi bir öfke doludur ama okuduğunuz şu kur'an'ın sözleriyle yumuşayacağını ve onun da İslam'la şerefleneceğini düşünüyorum dedi mızrağını aldığı saat bin muazın ve kaminin yanına döndü bir R'ye toplanmış oturuyorlar, uzaktan seyrediyorlardı. Üseyd bin Hudayr gelirken, saat bin Muaz ona bakınca, ''Vallahi Üseyd, yanımızdan gidişinden farklı bir yüzle geldin bize.'' O iki adamla konuştum. Onlarda bir sakınca görmedim. Bununla birlikte, Onlarla gidip, senin de görüşmeni isterim, dedi. Hüseyin Hüseyd'e kızgın bir şekilde, Esad bin Züreyri'de, Esad bin Züreyri'ye de öfkeyle, ikisinin yanına geldi. Ama onları sakin ve telassiz görünce, Hüseyin bin Hüdeyr'in ancak onların söyleyeceklerini, dinlediğini hissetti. Geldi, Sövdü, saydı, bağırdı, çağırdı, hakaretler yağdırdı. Esad bin Zürare'ye, ey Ebu İmame, seninle aramızdaki akrabalık olmasaydı, bu adamı benden kurtaramazsın. Siz bizim hoşlanmadığımız şeyi evlerimizin içine mi sokacaksınız? Sen şu yabancı, kovulmuş adamı evlerimize, zayıflarımızın inançlarını batıl şeylerle bozmak ve ondan, ondan... Davet etmek için mi getirdin? Musab bin eğir. Ey, ey dost. Buyur. Söyleyeceklerimi dinlesen dedi. Beğenirsen kabul edersin. Beğenmezsen. Hoşuna gitmezse. Yüz çevirirsin olmaz mı? İnsaf sahibi insan. İnsaf sahibi olan küfrün içindeki adam. Objektif bir algı içerisinde Allah'ı. Tevhid akidesince erciğerlerini bulurdu. Musabül Mehir saat bir muazza Zuhru Suresinin baş tarafından beş ayet okumuştu. Ağzı bin Allah Hamim. Ve el Kitabı Mubin. İna Jelna Hu Kur'an N Arabiyyal kitab ile deyna aleyyu hakim afadrib ankumu zikra safhan an kuntum qauman musrifin min fil وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَهَلَكَ الَّذِينَ أَشْطَمُّوا ولئیس أنتم من خلق السماوات والأرض لا يقولن خلّقهم العزيز اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ ف۪يهَا سُبُلًا تَهْتَدُونَ şeytanın şerrinden Allah'a sığınırız. Hamim.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 Bu Saad bin Muaz'ın Esad bin Zürare ile Mus'ab bin Umeyr'in yanına tehdit etmek üzere ikinci gelişiydi. Saad bin Muaz, Mus'ab bin Umeyr'in İslamiyet hakkındaki sözlerini ve okuduğu Kur'an-ı Kerim'i dinlediği zaman Esad bin Zürare ile Mus'ab bin Umeyr konuşma bitmeden Saad'ın yüzünde o hakikati fark etmişlerdi. Ve böylece Tehdit ve hiddet sahibi iki tane yiğit, İslam ile şeref bulmuşlardı. Ya işte böyle. Zamanın üseyitlerine saatlerine, Dostum, gel otur, biraz dinle, olmaz mı? Diyemedik. Çünkü biz, hiç musab gibi bir peygamber temsilcisi, Güzel ahlak abidesi olmayı hedefleyemedik. Masanisa nisa kassa sevdası, mücahitken müteahhit olma belası, Söylemlerin edebiyatında kalmanın, Üç beş SMS ile yardım göndermenin, Birkaç çay ve kuru pasta yüklü sohbet halkasında bulunmanın yeterliliği içerisinde. Tıkılıp kalıverdik ve bazen bizim birbirimizi kırıp dökme yiyip bitirme hatta yaşam ve özgürlük hakkı tanımama gibi maalesef daha önemli gündemlerimiz oldu ne mal ne mülk ne nam ne zevku sefa. Resûlullah Aleyhisselam'ın tek bir isteği ve beklentisi vardı. O da kendi iyilikleri için insanlar düşünüp iman etsinlerdi. Ah bir anlayabilseydik. Ah bir anlatabilseydik. Tarihte, Hayatı tamamıyla kaydedilen tek peygamber, Resulullah aleyhissalatü vesselamdır. Hayatında geçen önemli olaylarla birlikte, ömrünün doğumundan vefatına kadar tamamı günlük hayatı, tarih sayfalarında yerini almıştır. Bütün söz, iş, hareket, diyalog ve karakterinin teferruatı, hatta nasıl yürüdüğü, oturması, ibadet etmesi gibi, hayat tarzının en ince detayları dahi, bilinir. Resulullah aleyhisselam hakkında bugüne kadar dünyanın her yerinde sayısız eser yayınlanmış. Bunlardan bir kısmı Resulullah aleyhisselam ve İslamiyet aleyhine bir takdim uydurmalar ve hurafelerle doluyken, diğer bir kısmı ise hakkaniyet ilkelerine uygun ciddi ve tarafsız eserler olmuş. Batı dünyası tarihsel olarak İslamiyet'e ve onun peygamberine genelde hep düşmancı bir tavır içinde olmuş. Ancak, Rönesans ile birlikte ortaya çıkan bir takım felsefi akımlar, Hristiyanlığı ve kiliseyi tenkit etmeye başlayınca, Batı'nın İslam'a karşı olan tutumunda nispi bir değişiklik olmuş. Şöyle ki, Voltaire, August ve Marx gibi maddeci, materyalist filozofların eleştirilerinden bunalan Hristiyan dünyası, Ateist, Tanrı tanımaz akımlar karşısında kendini müdafadan aciz hale gelmiş. O kadar ki, Hristiyan dünyası, materyalist felsefe akımları karşısında, Müslümanlarla Hristiyanların birleşmelerini tavsiye edecek duruma gelmiş. İşte bu ortam içinde bazı ilim adamları ve sosyologlar, Müslümanlık ve Hz. Muhammed Aleyhisselam hakkındaki fikirlerinde bir yumuşama başlamış ve bu süreçte, Resulullah Aleyhisselam'ın hayatı, ahlakı ve secyesini inceleyen ciddi ve tarafsız eserler yazılmaya başlamış. Bu gibi ciddi ve tarafsız eserlerde kendine bu kadar inanan bir adamın asla gayri samimi olamayacağı, etrafına bu kadar kısa zamanda tesir edebilmesi için çok büyük bir imana sahip olması gerektiği ortak bir dille ifade edilmiş. Bugüne kadar yazılan eserlerde Kıymetli Resulullah Aleyhisselam'a atfedilen kusurlar, hatalar ve hatta hilelerin tamamıyla kilise tarafından uydurulan iftiralar olduğunu ve bütün bunların kötü bir taassubun neticesi olduğunu gene batıl yazıların kendileri ortaya atarak ifade etmişler. Allah Resulü ve Vesselam'ı Allah övmüştür. Kitabı Kadim'inde vasıf ve sıfatlarıyla övmüştür evvelki kitap ve suhuflarda nebilerinin lisanına vermiş olduğu sözleriyle övmüştür. O yüzden onun bir beşer tarafından ekstratan övülme ihtiyacı hiçbir zaman yoktur ve olmamıştır da. Lakin insaf sahibi objektif değerlerin, Peygamber aleyhisselamın vasıflarını hakkını eda etmeye çalıştıkları ölçüde dile getirmeleri, onların hidayete açılacak kapılar için, Önemlidir. Mekke'nin ilk döneminde Allah Resulü'nün hesabından Hz. Ebu Bekir radiyallahu Erkam'ın evinde gizli gizli Osmanları, Abdurrahmanları, Ebu Beydeleri, Bilal'leri çağırırken, ilk başta Peygamber aleyhisselam hakkındaki düşüncelerini soruyordu. Abdullah'ın oğlu Muhammed hakkında ne dersiniz derdi. Güzel bir hüsnü ü şehadet duyduktan sonra, işte güzel şehadetinden bahsettiğin kişi Allah'ın Resulüdür deyip, İmanın kapısını böyle aramalı, aralamalarına sebebiyet verirdi. Lamartin diyor ki, ''Eğer niyetin, tasarının büyüklüğünü, imkanların azlığı ve ulaşılan sonuçların sınırsızlığı, insanın dahi oluşunun üç ölçüsü ise, modern tarihteki herhangi bir adımı, Hz. Muhammed ile kıyase ve mukayese etmeye kim cesaret edebilir?'' Diğer tarih yapıcılar sadece kanunlar yapmışlar. Ordular, imparatorluklar idare etmişler. Genellikle, kendilerinin ömrüyle sınırlı maddi güçler iktidarlar kurmuşlardır. Fakat, Hz. Muhammed, Ruhlara etki ederek hukuku öne çıkarmış ve dünyanın üçte biriniye, üçte birine yayılmış, Milyonlarca insanı, imparatorlukları, Halkları ve hanedanlıkları idare etmiştir. Her dilden, Her ırktan, Bir manevi toplum kurmuş ve, Müslüman toplumun, Silinmez karakterini, Sahte tanrılara inanmamak, Ve tek tanrıya bağlanma çizgisine oturtmuştur. Filozof, Hatip, Havari, yasa koyucu, savaşçı, fikirlerin fatihi, resim ve ikonlardan uzak bir kültün düzenleyicisi, 20 dünyevi, bir tane de manevi imparatorluğun kurucusu, işte o Hz. Muhammed'dir. Hangi konuda olursa olsun o, yüce bir insanlık örneği, ondan daha büyük bir insan olabilir mi? demiştir. Bir cizvit rahibesi olan Karen Armstrong şöyle diyordu. Hicretten sonra Hz. Muhammed gerek ruhsal ve gerekse politik anlamda muazzam bir başarıya kavuşmuştur. Bazı batılı eleştirmenlerin iddia ettiğinin aksine Hz. Muhammed'in vizyonu güç şehvetiyle lekelenmemiştir. Asla Allah merkezli olmaktan uzaklaşmamıştır. Hz. Muhammed, sadece Arabistan'ı değil, tüm dünya tarihini değiştirmiş, büyük bir liderdir. Simit Bosworth, Muhammed ve Muhammedilik adlı eserinde de şöyle itirafta bulunur. Hz. Muhammed, caminin imamı olduğu gibi, devletin de başıdır. O hem Sezar'dır, hem de Papa, aynı anda. Ancak, Papanın gösterişinden yoksun bir Papadır. Sezar'ın Romalı tümeninden yoksun bir Sezar. Sabit bir ordusu olmayan, muhafızı bulunmayan, saraydan sabit bir geliri olmayan bu kişi, gerçek ilahi bilgi ile hükmetme hakkına sahip olan Hazreti Muhammed'dir. Çünkü o hiçbir vasıta ve desteğe sahip değilken, bütün güç ve iktidarın sahibiydi. Bir başka batılı Stanley Lampol, Peygamber Muhammed'in Konuşma ve Sohbetler adlı eserinde şöyle itiraf eder. Hz. Muhammed'in düşmanlarına en büyük galebeyi çaldığı gün, kendisine karşı da en büyük zaferi kazandığı gündür. O gün, Kureyş'i hiçbir karşılık olmaksızın afetti. Ve bütün Mekke halkı için genel af ilan etti. Ordusu da onun yolundan gitmiş. Sessiz ve barış içinde şehre girmişti. Hiçbir ev soyulup talan edilmemiş. Hiçbir kadın tahkir edilmemişti. Yalnız tek bir şey tahrip edildi. Hz. Muhammed Kabe'ye gidip 360 putun önünde durmuş ve asasıyla puta dokunarak şöyle demiştir hak geldi, batıl zahil oldu. Allah'ın ayeti وَجَاءَ الْحَقْ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَكَانَ زَهُقًا Bu söz üzerine yanındakiler putların hepsini kırarak Allah şahitmişlerdi. etmişlerdi. Bu şekilde Allah'ın evindeki ve Mekke havalesindeki bütün putlar tahrip edildi. Böylece, Hz. Muhammed, kendi bellesine yeniden kavuştu. Tarihteki bunca fetihler arasında, Hz. Muhammed'in salat ve selamı olsun diye biz ekleyelim, kıyaslanabilir başka bir zafer yoktur. ve Arthur Gilman da şöyle der Mekke'nin fethi vesilesiyle Hz. Muhammed'in yüceliğini görmekteyiz Geçmişte kendilerine yapılanların etkisi onu pekala intikama yöneltebilirdi ama o ordusunu her türlü kan dökmekten alıkoydu büyük bir şefkat gösterdi ve tevazu içinde Allah'a şükretti. Sadece on veya on iki kişi daha önce zalimce davrandıklarından geri adım atmayıp, af yolunu tutmayıp mahkum edilmiş ve bunlardan dördü de kısasla cezalanmış. Fakat bu da diğer fatihlerin hareketleriyle kıyaslandığında fazlasıyla insani, Mesela, 1099'da Kudüs'ü alan Haçlıların zulmüyle mukayese edilemez. Haçlılar, Kudüs'ü aldıklarında, Kadın, Erkek, Yardıma muhtaç çocuk, 70 bin Müslüman öldürmüşlerdi. Parantezi ben açayım. Bugünkü, Takipçileri gibi. Hz. Muhammed'in zaferi, Gerçekten, dindendir, siyasetten değildir. O, her türlü şahsi sadakat yeminini reddetti ve hükümdarlık otoritesinden uzak durdu, diyordu. Edward Gibbon da şunları söylüyordu. Bizde hayranlık uyandıran, onun dininin yayılması değil, istikrarıdır. Mekke ve Medine'de yer eden Kur'an'ın aynı saf ve mükemmel etkisi 12 asır sonra Hintli, Afrikalı ve Türkler tarafından benimsenip aynen muhafaza edilmiştir. Müslümanlar muntazam olarak dini hedeflerine zıt olan günahlara karşı koyarlar. Müminin inancı hiçbir put imajı ile bayağılaşmamıştır. Peygamberin şahına, asla imani faziletten öteye geçmemiştir. Ve, onun hayatındaki ahlak kuralları, mantık ve din sınırları dahilinde, hep iyilikleri korumuştur. Bir bilim adamı da şunları yazmış, demiştir ki, Nübüvvetin hiçbir döneminde, asla kendinde olağanüstü güçler iddia etmeyen, Allah'ın bu çok insancıl peygamberi, insanları dinine çevirmeye evvela halkı içinde, kendi ailesinden başlamıştı. Onunla münasebet olan herkes üzerinde, dikkate değer bir şahsi etkisi vardı. O, dinine bir defa girmiş olan hiç kimseden, ne fakr zaruret içinde ve yurdundan göçmüşken, ne de yüksek refah düzeyindeyken, bir vefasızlık görmemiştir. Kendine ve aldığı vahye olan güveni, zulme uğradığında, maddi gücü azken, büyük güçlere ve düşmanlarına galip geldiği zamankinden, belki de daha fazlaydı. Hz. Muhammed, yaşadığı gibi vefat etti. İlk dava arkadaşlarının yanında. Irving Washington'a göre, onun büyük askeri zaferleri, onda ne gurur, ne de mağrur bir sevinç uyandırmıştı. En güçlü zamanlarında dahi o, sade bir yaşam sürdü. Bir odaya girdiğinde, biraz fazla saygı gösterilse, gerçekten üzülürdü o evrensel bir hakimiyeti hedef edinmişse, bu dinin ve hakkın hakimiyetidir. Major Arthur Leonard'ın deyişiyle Hz. Muhammed'in İslam'ın ruhunu derinlemesine anlamak isteyen öğrenci, bizzat başlangıçta şunu anlamalıdır ki, Hz. Muhammed, Manevi bir gezgin veya pespaye ve zamanına uyan bir derbeder değildir. O her çağın ve tarihin en engin, samimi ve gerçek önderlerindendir ve en gerçeğidir. İnsanlığın yetiştirdiği sadece büyük değil en doğru bir adamdır, en büyüdür. Yalnız bir peygamber olarak büyük değil. Aynı zamanda bir vatanperver ve devlet adamı olarak da büyük, manevi olduğu kadar maddi olarak da büyük bir milletin, büyük bir imparatorluğun kurucusudur bu yüce insan. Hatta bunlardan öte daha büyük bir iman ve kendine, halkına ve hepsinin üzerinde Allah'a karşı dürüst bir insan. Bunu idrak eden öğrenci, İslam'ın bağlılarını, insanlığın karanlıklarından, nur ve hakkın yüksek diyarına doğru yücelten, engin ve gerçek bir inanç olduğunu tasdik edecektir. Bir başka batılı yazar James McKenner şöyle söyler. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vahiy mashar olan ve İslam'ı inşa eden insan, Milattan sonra 570 civarında putlara tapan bir Arap kabilesinde dünyaya geldi. Sonra bir takım acı ve dehşete düşürücü olaylar içinde Allah'ın kelamı ona melek Cebrail vasıtasıyla vahyolunmaya başladı. Kendinden önceki tüm peygamberler gibi Hz. Muhammed Aleyhisselam Allah'ın kelamını sözünü yaymak için kendisinin nâkıs olduğu bilerek gayet dikkatli bir mücadele verdi. Melek oku diye emretti. Oysa bildiğimiz kadarıyla Hazreti Muhammed'in okuma yazması yoktu. Fakat o kendine vahiy sözleri yazmaya başladı. Dünyanın büyük bir kısmını tamamen değiştirecekti bu söz. Allah'tan başka ilah yoktur. Hz. Muhammed, olağanüstü şahsiyetinin gücüyle, Arabistan ve Doğu'daki hayatı, her şeyiyle değiştirmişti. O, putları kendi elleriyle paramparça etti ve, ancak, yalnız, tek Allah'a kulluk edilen bir dini, kurdu. Nathaniel, Şimdide göre, Hz. Muhammed'in esaslı samimiyetinden şüphe edilemez. Tarihe tenkitçi bir gözle bakıldığında, her kanıt değerlendirildiğinde, onun hiçbir çıkar gözetmeksizin, fiziki hayatları ne olursa olsun, muhtelif zaman ve durumlarda, hakkı söyleyen, yüce düşünceleri öğreten ve Beyan eden peygamberler zincirinden olduğu gerçeğini teslim edecektir ki o peygamberler asil davranmış ve bu yönde ilkeler koymuşlar ve yüce çağrılarını korkusuzca haykırmışlar, davetlerini güçleri yettiği kadar hiç dinlenmeksizin sürdürmüşlerdir. Hogarth ise şunları yazmıştır. Onun hayatı, bütün hareketleri günümüzde milyonların kabul ettiği, bildikleri ve şuurlu olarak uyguladığı bir sistemi kurumsallaştırmıştır. İnsanoğlunun ufak dahi olsa, hiçbir kısmı böyle bir insanın hareketlerinin en ayrıtıdaki kısmını dahi tetizlikle uyup taklit etmemiştir. Hristiyanlığın kurucularının davranışları hiçbir şekilde takipçilerinin günlük hayatını düzenlememiştir. Bu bakımdan hiçbir dinin kurucusu Hz. Muhammed gibi tek başına yüksek bir yer elde etmemiştir. George Bernard Shaw şöyle der, Ben Hz. Muhammed'in dinini, harikulade canlılığından ötürü hep takdir etmişimdir. İslam, varlığın değişen veçhesine uyarlanabilir kabiliyete sahip tek din. Böylece İslam, her çağa hitap ediyor. Benim tahminime göre diyor, Hz. Muhammed'in inancı bugün Avrupa'da kabul edilmeye başlandığı gibi, gelecekte de kabul görecektir. Çağ kilisesi ya cahilliklerinden ya da bağnazlıklarından Muhammed'liği hep kara renklere boyayarak anlatmışlardı. Onlar aslında hem Hz. Muhammed'den hem de onun dininden nefret edecek şekilde eğitilmişlerdi. Onlara göre Hz. Muhammed, Hz. İsa karşıtıydı. Oysa ben onu o harikulade insan inceledim. Benim kanaatime göre değil Hz. İsa düşman olmak, ona insanlığın kurtarıcısı demek gerekir. Günümüz dünyası onun gibi bir peygamberin etkisi altına girse, sorunları çok ihtiyaç duyulan barış ve mutluluk getirecek şekilde çözüleceğine inanıyorum. Avrupa, Hz. Muhammed'in akidesinin aşkına girmeye başlamıştır. Gelecek yüzyılda, Avrupa sorunlarının çözümünü, bu inanç içinde görmeye kadar gidebilir. William Munner'a göre, şüphesiz saf, tek tanrı inancı, adalet ve insanlık üzerine kurulu düzeni ile İslam, Orta Afrikalılar gibi putçuluk ve fetişizm batağındaki ırklardan çok yüksekte olup, Böyle insanların ahlakını da büyük ölçüde itidale çekerek düzeltmektedir. Bir bilim adamı, Lancelot Lawton şöyle der: Bir din olarak itiraf edilmelidir ki, Hz. Muhammed'in dini Afrikaya Hristiyanlıktan daha çok yakışır. Aslında sunu şunu söylemem gerekir ki, bütün dünyaya çok yakışır. Bütün dünyaya. Onun özellikleri insanı insan yapması şeklinde özetlenebilir. İslam, insandan bir tanrı çıkarmaya çalışmaz. Ama onun iyi bir komşu olmasını sağlar. Napolyon Bonaparte ise şöyle der. Allah'ın varlığını Musa kavmine, Mesih ise Roma alemine, Hz. Muhammed ise, bütün kıtaya yaydı. Hz. İsa'dan altı asır sonra, Arabistan Putperestlik içindeyken, Hz. Muhammed, İbrahim, Hz. İsmail, Hz. Musa ve Hz. İsa'nın Allah'ını tanıttı. Hz. Muhammed Aleyhisselam ne babası ne de oğlu olan tek bir Tanrı'dan başkasının olmadığını ve Teslis'in ortak koşma anlamına geldiğini açıkladı. Bütün ülkelerin ferasetli ve eğitilmiş insanlarını birleştirerek, yegane doğru ve insanları mutluluğa eriştirecek olan ilahi bir yapı kurmuştur. Andy Tamus'a göre Hz. Muhammed aleyhisselam hayatını hiçbir esrarın, hiçbir bilinmezin sarıp sarmalamadığı gerçek bir tarihi şahsiyet olarak kaldı. Gerek özel, gerek toplum içindeki hayatının her ayrıntısı itina ile kaydedildi. Sözleri, davranışları, yapıp ettikleri bir bir zapta geçirildi. Bu evrensel peygamber, Hazreti İsa'dan altı asır sonra dünyaya gelen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Dufferin Merkin'e göre Avrupa orta çağın karanlığından kurtuluşunu büyük ölçüde Müslüman bilimine, Müslüman sanatına ve Müslüman eserlerine borçludur. GH Denison da şunları ekler. 5 ve 6. yüzyıllarda medeni dünya kaosa girmişti. O zaman tesisi dört bin yıl süren büyük medeniyetin dağılma sınırına geldiği görülüyordu. İnsanlar her kamin ve bölüğün birbirine karşı olduğu, kanun ve nizamın bilinmediği bir zulme yönelmişlerdi. Hristiyanlık tarafından yeni ortaya atılan müeyyide ve cezalar, birlik ve düzen yerine daha çok bölünme ve tahrip yoluna hizmet ediyordu. Doğu ve Güney dünyası diye bilinen, bütün bölgeyi birleştirecek bu insan, işte bu insanlar arasında doğmuştu. H.A.R. gibi göre, İslam, insanlığa hizmet vermektedir. Başka bir toplum, insanları ve ırkları bu kadar statüde, fırsatta ve çalışmada eşit birleştirememiştir. Afrika, Hindistan ve Endonezya'nın büyük Müslüman toplumları, Belki Japonya'daki küçük İslam cemaati dahi İslam'ın hala uzlaştırılması mümkün olmayan ırk ve gelenekleri bir araya getirecek kadar güçlü olduğunu göstermektedir. Şayet Doğu ve Batı'daki büyük toplumların ihtilafının yerini işbirliği alacaksa İslam'ın arabuluculuğu zaruri bir şarttır diyordu. Ton bir de şunu ekler: Müslümanlar arasında ırkçılığın söndürülmesi, İslam'ın önemli başarılarından biridir ve öyle görülmektedir ki, günümüz dünyasında bu İslami faziletin yayılmasına gerçekten derin ihtiyaç vardır. Edward Mantle'da şunları yazar. İslam, etimolojik ve tarihi olarak bu terimden anlaşıldığı şekliyle, geniş anlamda esas itibarıyla rasyonel bir dindir. Burada, rasyonalizm tanımını, dini inançları, mantığa tam olarak uygun olan, bir sistem olarak alabiliriz. Şevk ve hüküm sahibi olan, Hz. Muhammed'in, iman ve inanç ateşesine, sahip olduğu, gerçektir. Onun taraftarlarına verdiği yüce nitelikler, onun vahiyle gelen reformuyla ortaya çıkmıştır. Ancak, Vahiy yolu yalnız yollardan biridir. Onun dininde mantık üzerine kurulu inançların bir araya geldiğine dair işaretleri görürsünüz. Bu öğretinin ve dini işlerin sadelik ve açıklığı, İslami hareketin çok belirgin özelliklerdendir. Bütün dini karmaşıklardan arınmış ve bunun sonucundaki normal idraklere böylesine kabul edilebilir olan bu açık akidenin, insanların bilinçlerine hakim olabilecek muhteşem güce sahip olması beklenir. Aslında mutlaka da sahiptir. Archibald Hamilton şöyle der. Olgunluk çağına erdiğimden beri İslam'ın güzellik, sadelik ve saflığı bana hep çekici gelmişti. Bir Hristiyan olarak doğup büyümeme rağmen kilisenin dogmatik tavrına hiç inanamamışımdır. Körü körüne inanmak yerine, hep mantık ve sağ duyuma başvurmuşumdur. Zaman geçtikçe, yaratıcım ile barış ve uyum içinde olmayı arzuladım. Hem Roma kilisesinin, hem de İngiliz kilisesinin bana gerçekten faydalı olamayacağını gördüm. Müslüman olurken sadece idrak ve şuurunun dediğine, şuurumun dediğine güydüm ve o zamandan beri kendimi daha iyi ve doğru bir insan olarak hissediyorum. İslam, insanlığın günahsız, kötülüksüz devamını talim yoluyla sağlamakta da. Efendi, köle, zengin, fakir, hepsinin bir olduğunu, aynı esastan geldiklerini, aynı ruha sahip olduklarını ve eşit olarak zihni, manevi ve ahlaki marifet ve kabiliyetle teçhiz edildiklerini, kadın erkek herkese anlatmaktadır. Sonuç olarak, söylemek isterim ki, İslam, hayatın her gününü, her anını düzenlerken, bugün güya Hristiyanlık denilen din, mensuplarına, pazar günleri, Tanrı'ya ve haftanın kalan günleri, onun yarattıklarına ibadeti göstermektedir, der. Alexander Russell webse şöyle der. "20 yaşıma geldiğimde ve fiilen kendi kendime hükmedebildiğim zaman, kilisenin sıkıcılığı ve tehditlerinden öyle bıkmıştım ki, ondan hemen uzaklaştım ve bir daha dönmedim. Çok şükür, araştırıcı bir zihne sahip olduğumdan her şeye mantıklı bir izah istiyordum. Ne inananları ne de ruhbanları, bu inancın bana hiçbir mantıklı izahını veremediği gibi, bana bunların ya sır olduğunu, ya da benim idrakimin fevkinde olduğunu söylüyorlardı. Hak din olan İslam'ın esası, Allah'ın istediğine teslimiyettir ve bunun temeli de ibadettir. İslam, evrensel kardeşliğe, evrensel sevgiye, evrensel iyiliğe çağırmakta ve kalp temizliği, hareketlerin temizliği, konuşmanın temizliği ve tam bir fiziki temizlik istemektedir. Şüphesiz İslam, insanoğlunun bildiği en sade ve en nice dindir. Hülasa da sair da sair da birçok yorumcu, yazar, filozof, bilim ve vs. nice görüşler. Kısacası dünya, şu veya bu şekilde büyüklüğünü göstermiş binlerce insana şahit olmuştur. Nice büyük krallar, savaşçılar, fatihler, filozoflar, kanun adamları, şairler ve komutanlar bu dünyadan gelip geçtiler. Hepsi de şöyle veya böyle insanların hayatlarını bir derece etkilemişlerdir. Ancak hiçbirinin etkisi ebedi ve kalıcı olmamıştır. Hiçbiri insan hayatını bütünüyle etkileyebilmiş değildir. Hayatı bütünüyle etkileyen sadece Allah'ın elçisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olmuştur. O hayatın her anına adaleti ve iyiliği hakim kılmıştır. Baskı ve zora dayanmaksızın sadece toprak ve ülkeleri değil, insanların ruhlarını ve kalplerini fethetmiştir. Selam olsun. O'nun kutlu yolunu yol edinenlere, Rab'le yalnızlığını bulunca, kimsesiz ve çaresizliğini, Rasulün yolundan bularak, ahir zaman sahabesi olabilmeyi dert edinebilenlere, Selam olsun, akıp gitmekte olan ömür sermayesini ve zaman mefhumunu dert edinmeyerek, ebedi cennetlere yol edinenlere, Attığı hiçbir adımı küçümsemeyenlere, Tikrit sokaklarındaki, Bir Selahaddin'in duyacağı marangoz hikayesini, Ümit edenlere, Tarihin sayfalarında unutulacak olsa da, Tarihin ve her şeyin sahibi Allah katında unutulmamaya namz edenlere, Dünyanın her yerinde zulüm gelen kardeşleri için, yüreğinde bir dert taşıyanlara, ilahi kelamatullah davasını, kenarından köşesinden tutma gayretiyle, kızıl elma sevdası ile birleştirenlere, selam olsun, nefs mekkesinden, gönül medinesine, hicret edenlere. Bu haftaki radyo sohbetimiz de bitti. Bize ve çalışmalarımıza adnansensoy.com web sitemden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.